Edebin Müsfret özellikle İmam Buhari'nin olması hasadiyle ve bunu aynı zamanda Albani şey yapmıştır, sayı demiştir vesaire. Bu tip özelliklerini binaya tabii ki bize en çok bağlayan içerisindeki ayetler ve hadisler. Tabii ilk açılışına baktığımız zaman burada İmam Buhari edebil Müsfret'i ele alırken garip bir şekilde ilk başta ana babaya iyilik ve saygıyla ilgili mevzulardan başlıyor. Ana babaya iyilik saygı daha sonra e, anne babanın arkadaşlarına sılahi rehim meselesi gibi konulara girerek e, konu hakkındaki birçok önemli kriteri ayet ve hadisi getirerek meseleyi açıklıyor. E, ilk derste ele alabileceğimiz kadarı ana babaya iyilik ve saygı konusunda. gücü Allah biz insana Ana ve babasına iyilik yapmasını emrettik buyuruyor Ankevut 8. ayette. Abdullah bin Mesud radıyalland Resulullah sallallahu aleyhi ve hangi amel Allah katında daha sevimlidir diye sordum diyor. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. İlkin vaktinde kılınan namazdır dedi. Sonra hangisi dedim? Sonra ana ve babaya iyilik etmendir dedi. Son hangisidir dedim? Sonra Allah yolunda cihat etmendir dedi. Bakın. Eee. Öyle önemli bir kriter ki tabi bu bunların bazen sıralamaları konuya binayen de değişiyor ama çok enteresan bir şekilde ana babaya saygı sevgiyi cihattan bile ön sıraya alıyor. Burada özel bir durum var. Ee, Allah özle ve celle, Hani başka bir ayeti diyor ya bana ve anne babanıza şükredin. Yani bu ayeti ele aldığımız zaman hemen Allah'ın isminden sonra anne babanın ismi Allah'ın isminin yanında anne babanın Esamesi bile okulmaz değil mi? Ama hemen Allah'ın isminden sonra zikrediliyorsa burada çok önemli bir mesele var demektir. Bu konuda e, inşallah bu derste e, bu alakayı çok daha net kuracağımıza inanıyorum. Abdullah bin Ömer Radyalland diyor ki Allah'ın rızası babanın rızasındadır. Allah'ın memnuniyetsizliği de babanın memnun memnuniyetsizliğindedir. Tirmizi bir üçüncü rivayet. Tirmizi bu hadisi hem merfu yani Resulullah'ın sözü olarak hem de mevkuf yani e, İbn Ömer'in sözü olarak rivayet etmiştir. Hadis usulünde de e, bir rivayette merfu ya da mevkuf mu diye bahsedildiği zaman merfu yani Resulullah'ın sözü alınır. Anaya iyilik ve saygı. 5000 hakim radyalend babası vasıtasıyla dedesinden şöyle naklediyor. Ya Resulullah Kime iyilik yapayım diye sordum. Resulullah ve Vesselam anana diye buyurdu. Tekrar sordum kime iyilik yapayım anana. Üç sefer tekrar ettim diyor. Üçüncü de anana iyilik yap buyurdu. Dördüncüye tekrar sordum Aleyküm Selam. Dördüncüye sorduğumda babana sonra da derecesine göre yakınlarına buyurdu. Dördüncü de babana sonra da derecesine göre yakınlarına yani akrabalardan başlayarak. Bunu Ebu Dağut Edip 129'da Timizi bir, bir numaralı rivayette ee, nakletmiştir. Atabing Yeser anlatıyor İbn Abbas İbn Abbas'a bir adam gelerek dedi ki ben bir kadına talif oldum. Sonra kadına başka birisi daha talif oluyor. Sonra diyor ki kadın onunla evlendi. Sonra kızdım ben kadını diyor öldürdüm diyor. Böyle bir suç işledim diyor ve durumunu geliyor İbn Abbas'a arz ediyor. İbn Abbas da soruyor yani diyor ki senin annen var mı hayatta mı diyor ki hayır yok annem yok diyor İbn Abbas ona dedi ki Allah'a tövbe et gücün yettiği kadar orada Allah'a yaklaş bu hadis'i rivayet eden Atabîn Yesser dedi ki İbn Abbas'a giderek merak ediyor çünkü orada annes annen hayatta mı diye soruyor adam değil deyince İbn Abbas onu es geçiyor ama hadisin nakleden sahih Atabin Yesar i̇bn Abbas'a gelerek niçin annenin sağlığını sordun diyor. Niçin annesinin sağlığını sordun? Dedi ki ben anaya iyi davranmaktan Allah'a daha yakın bir amel bilmiyorum dedi. Babaya iyilik ve saygı. Ebu Hureyre R.A. anlatıyor. Asaptan biri ya Resulullah kime iyilik edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anana diye cevap verdi. Benzer hadis. Tekrar üç sefer tekrar ediyor. Dördüncü de babaya diye Cevap verdi Müslüm'de e, bahsi geçen hadis. Ebu Hureyre Radyallahu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bir adam geldi. Ya Resulullah bana ne emredersiniz diye sordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam anana iyi davranmayı diye cevap verdi. Sonra adam tekrar sordu. Tekrar anana iyi davranma. Tekrar tekrar dördüncüde yine benzer hadisler farklı yerlerde farklı kişilerle geliştiği için burada ee, İmam Buhar el almış, yine dördüncü de e, babaya iyi davranmayı buyurdu. Adam nasihat istedi, adama nasihat ediyor bununla. Ana ve baba zulmetseler de onlara iyilik edilir. Çünkü bazen geliyor bir arkadaşımız, kardeşimiz, ya işte annem babam şöyle şöyle kötülük yapıyor, şöyle şöyle diyor falan. Ee, buradan yola çıkarak annesi babasına karşı isyankar davranışlara giriyor. Bu zaten buradaki rivayetlerde bunların hepsinin açık net cevapları var. İbn Abbas Radyalland anlatıyor. Bir Müslüman sevabını Allah'tan bekleyerek Müslüman olan ana ve babasına iyi davranırsa Allah onun için cennetten iki kapı açar. Şayet birine iyi davran iyilik ederse Allah ona bir kapı açar. Şayet ana ve babasından birini kızdırırsa onun rızasını kazanıncaya kadar Allah ondan razı olmaz. İbn Abbas'ın bu tebliğine muhatap olan Oradaki dinleyen kişiler, toplumda toplulukta bulunan kişiler ana ve baba çocuklarına de mi diye sordular. i̇bn Abbas evet anne ve baba çocuklarına zulmetselerdi diye cevap verdi. Ana babaya yumuşak söz söylemek. Biliyorsunuz bu halin usulüdür. Ee, çok orijinal bir üslup. Anlaşılırlıktaki dereceyi arttıran her konuyla alakalı bir bab başlığı atıyor. Onun altında ilgili hadisleri 3 tane, 5 tane, 10 tane neyse Onları sıralıyor. Yani bu teması, konunun teması. Ana babaya yumuşak söz söylemek. İbni Meyaz anlatıyor. Bir kısım günahları işlemiştim. Bunları büyük günahlardan görüyordum. İşlediği günahı büyük günahlardan görüyor. Onları İbni Ömer anlattım. İbni Ömer nedir diye onlar sordu. Ben de şöyle şöyle dedim. Sonra dedi ki bunlar büyük günahlar değil. Bu söylediklerinin büyük günahlar değil. Büyük günahlar 9 tanedir diyor. Ve bunları başlıyor saymaya. Birincisi diyor Allah'a şirk koşmaya yani yarattığı bir mahluku ona denk görmen gibi e, bunun içerisinde biliyorsunuz çok meseleyle doldurulabiliyor. İki, haksız yere adam öldürmek. Üç, savaştan kaçmak. Dört, namusluk adına zina isnat etmek. Beş, faiz e, yemek. Bugün toplumda biliyorsunuz çok normalleşen en büyük arzalardan bir tanesi bakın. Adam şimdi bir şey yapıyor diyor ya ne yapacağım başka çarem yok faizli bir iş yapmak zorunda kaldım diyor. Hani ya zorla seni silah dayasalar belki ama seçeneğim var orada. Ya diyor ne yapayım iş mi yapmayayım diyor. Ya tamam zor bir seçim ama sınav maalesef. ya hatta adam keyfi evine bir eşya alacak gidiyor faizli kredi kartıyla. Ee, yani kartla alışveriş yapmakta belki bir sıkıntı yok ama önemli olan buradaki sıkıntı faize girebilecek veya seni oraya götürebilecek etkenlerle iş yapman. Toplumda o kadar normalleşti ki emin olun şu anda herkesin evine bir şekilde girmiş durumda. Yani sen sakınsan anam baban sakınıyor. Anam baban sakınsa sen sakınıyorsun. Yani öyle bir e, arızalı arzalı bir durum. O yüzden gerçekten faiz bugünlerde özellikle belki üzerinde nasihat babında çok durulup e, üzerine parmak basılması gereken meselelerden bir tanesi. Devamında 6'da da yetim malı yemek. 7 mescidi haram haramda günah işlemek. 8 İnsanlarla alay etmek. Bakın büyük günahlardan söylüyor. İnsanla bakıyor adam birisiyle alay edebiliyor. Bir de düşünün yani arkadaşlar şakalaşırken bir hocamızla yani İslami tebliğ yapan bir hocayla alay edebiliyor. Ki bu biliyorsunuz çok daha hakkında ayet inmiştir. Çok daha büyük günah bir meseledir. Dokuz bizi ilgilendiren kısım burası. Anaya ve babaya isyan etmek onları ağlatmak. Evet bu konuda dikkat etmek gerekiyor. Sonunda İbn Ömer bana dedi ki, sen cehennemden korkar mısın diye sordu. Cennete girmek ister misin? Ben dedim ki Allah'a yemin ederim ki evet. İbni Ömer de bana sordu, annem ve baban sağ mı? Ben yanımda sadece annem var dedim. Bunun üzerine İbn Ömer dedi ki, Allah'a yemin ederim ki şayet annene yumuşak söz söylersen, ona yemek yedilirsen, büyük günahlardan da korunursan cennete mutlaka girersin dedi. Evet. Hişem bin Urve. Ana ve babana acıyarak onlara, onlara tevazu kanatlarını indir. İsra 24. ayetini tefsir ederken demiştir ki, ananın ve babanın sevdikleri meşru bir şeyi yerine getirmekten sakın kaçınma. Ana baba hakkını ödemek. Yani ödeyebilir miyiz? Ebu Hureyre Radyo Antalya'nın rivayet edildiğine göre Resulullah ve Sellem şöyle buyurdu. Hiçbir evlat babasının hakkını ödeyemez. Ancak babasını köle olarak bulur, onu satın alır ve azat ederse böylelikle ancak ödeyebilir. O da babanın. Müslim ıtkı 25 Tirmizi 1.8'de. Ebu Musa'nın oğlu Ebu Bür'de. İbn Ömer'in şöyle bir olaya şahit olduğunu anlatıyor. Yemenli bir adam, annesini sırtına alıyor, bir küfe gibi bir şeyin içerisine ya da sırtına bir şekilde bağlayarak. Kabe'yi tavaf için götürüyor ve Kabe'yi tavaf ettirmeye başlıyor. Ve sürekli şöyle bir kendince bir kaside gibi bir şey okuyor. Diyor ki ben annem için bir deveyim diyor. Ama onu asla ürkütmem, korkutmam. <gülüyor> Deve bir şeyden korktuğu zaman ürker. Ee, zarar verebilir ama ben asla bunu anneme yapmam şeklinde böyle kendince bir kaside okuyor. Adam tavaf tamamladıktan sonra dedi ki: "Ey İbn Ömer, annemin hakkını acaba ödeyebildim mi?" Yani sırtında taşıyor düşün. Gelmiş adam şeyden Yemen'den. Kabe'yi tavaf ettiriyor. Annemin hakkını ödeyebildim mi? İbn Ömer diyor ki: "Hayır." diyor. Onun doğum sancısındaki sancılarından sadece bir tanesini bile ödeyemedin." diyor. Sonra İbn Ömer Tavaf edip, kendisi de tavaf ediyor. makam İbrahim'e geldi. Makam-ı İbrahim'in olduğu yere geldi. Tavaftan sonra iki rekat namaz kıldı. Sonra dedi ki, ey bu Musa'nın Tavaftan sonra kılınan her iki rekat namaz daha önce işlenmiş günahları örter. Evet, Ebu Mürre'den. Mervan, Ebu Hureyre'yi zaman zaman kendi yerine vekil bırakırdı. Ebu Hureyre Medine'ye yakın Zülhuleyfe denen bir yerde bulunuyordu. Annesi bir evde yaşıyordu. Kendisi bir evde yaşıyordu. Sabah çıktığında yani giderken annesinin evinin kapısının önüne geliyor. Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun ey anneciğim. Diyerek onu selamlıyor. Annesi de ona karşılık olarak Allah'ın rahmeti bereketi senin de üzerine olsun oğlum diyor. Ve Ebu Hureyre tıpkı diyor beni ufakken büyüttüğün, merhamet ettiğin gibi Allah da sana merhamet etsin diye devam ediyor. Annesi de oğlum yaşlandığımda bana iyi davrandığın gibi, beni güzelce battığın gibi Allah da sana merhametli davransın diyerek kendisine karşılık veriyor. Ebu Hureyre daha sonra evine dönmeyi, yani sabah giderken bunu yapıyor, daha sonra akşam evine dönerken de aynı şeyi yapıyor. Ahmet bin Ambel. 409'da hadisi nakletmiştir. Abdullah bin Amr anlatıyor. Anne ve babasını ağlarken bırakan, hicret etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söz veren bir adam geldi. Yani Resulullah söz vermiş hicret için ama annesi babası gözü yaşlı kalmış çocuk gireceği için. Resulullah ona dedi ki, ana ve babana dön. Onları ağlattığın gibi her ikisini de güldür. Ebu Davud Cihat 15'te. Yani bırakın bugün adam anasını babasını ağlatmayı tekfir ederek üstüne bir de tekfir ederek annesinin babasını çekip gidiyor. Ebu Mürre anlatıyor. Ebu Hureyre ile beraber onun Akik'teki yerine binekle gitmiştik diyerek az önceki annesiyle olan kısım benzer lafızlarla olan şeklini burada aktarıyor. Devamında ana ve babaya isyan mevzusu var. Ebu Bekir Radyolant'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Diye üç defa tekrarladı. Üç defa tekrarlıyor yani bir dikkat çekiyor. Asap evet ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a şirk koşmak ve ana babaya isyan etmektir buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamında yaşlanmıştı. Ve yerinden fırlayarak dikildi ve doğruldu, kalktı. Dikkat edin, yalan sözleri. Buna, yani üçüncü madde olarak yalan sözü ilave etti. Ve bunu yalan söz, yalan söz, yalan söz diye o kadar çok tekrar etti ki diyor. Keşke daha söylemeseydi dedim diyor içinden. Çünkü o kadar çok tekrar etti. Bak, size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Üç defa söyledi. Burada dikkat çekiyor, çok önemli bu. Allah'a şık koşmak. Ana ve babaya isyan etmektir. Ve yaşlı hemen ayağa doğruldu. Yalan söylemek, yalan söylemek, yalan söylemek diye tekrar tekrar tekrar o kadar çok tekrar etti ki artık tekrar etmese diye içinden geçiriyor Ve bunu Buhar Edeb 78'den naklediyor. Bugün adam yalan söylüyor. Ya diyorsun ki ispat ediyorsun diyor. Bak bu adam yalan konuşuyor. gözün içine baka baka hiç söylemediği yalan yok. Şimdi o yalan ayrı bir pislik. Öteki taraftaki Müslüman arkadaşlar ya falan büyütmeyelim falan diyen arkadaşlar. Ya arkadaş yalan söyleyen bir insana tamam yani ona karşı bir yapılması gereken bir şeyler olmadı. Bak bu kadar büyük helak edici günah olarak sayıyor. Toplumda bu çok son derece yaygınlaşmış durumda. Ticaretle iştigal edenler bunu çok iyi bilir. Yani Allah'a hamdolsun Allah bize merhamet ediyor yani şu anda. O kadar çok yaygınlaşmış ki bu yalan aynı zamanda. Konuyla alakalı siz, siz herkese herkes zaten müzdariptir mutlaka bir... Sıkıntısı vardır. Toplumun maalesef çok yaygınlaşmış arızalardan bir tanesi. Ve yalan, dikkat edin Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin sıfatlarıdır. allah Azze ve Celle onların yalan söyledikleri hep yalancı olduklarını söyler. Yalan o yüzden çok önemli arkadaşlar. Kim şakasına dahi yalanı terk ederse cennette allah Azze ve Celle ona hem cenneti hem de cennette bir köşk vaat ediyor. O yüzden şakasına dahi olsa insan alışmış olabilir, ufak tefek ağzından kaçırılır, kendisini ne yapacak? Eğitecek. İslam'da önemli olan günah işlemek değil, tövbe edip ondan kaçılmak için vesileler, yollar aramaktır. Yüz tane adam öldüren kişinin kıssasını hatırlayın eski ümmetlerde. Adam en sonunda tövbe ediyor ve arınmak için bir yol arıyor ve Allah onu affediyor. Düşünün yani hiçbir şey yapmadım. sadece bir tövbe edip o beldeden uzaklaşmaya çalışıyor. O sırada vefat ediyor ve Allahu Teala ve Celle onu rahmetiyle cennetine koyuyor. Doğruluk çok önemli arkadaşlar. Bu meselelere parantez içinde yeri gelmişken belirtmek istedim. Muğre bin Şube'nin katibi Verrat anlatıyor. Muaviye Muğre'ye şöyle bir mektup yazdı. Allah Resulü'nden işittiğin şeyleri bana yaz. Verrat dedi ki, Muğre bana mektup yazdı. Ben de şöyle yazdım. Resulullah'ın çok soru sormayı, malı israf etmeyi ve boş konuşmayı men ettiğini kendisinden duydum. Bunu Buhari Rikak 22'de nakletmiştir. Evet diğer bir bab başlığı ana ve babanın babasına lanet edene Allah lanet eder. Ana ve baba babaya tabii ki lanet etmemek gerekiyor. Bu Tufey anlatıyor Ali radıyallahu anh'a şöyle bir soru soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genel olarak bütün insanlara anlattığı bir şeyi sizi özel olarak anlattım. Yani insanları anlatmadı fakat sizi özel anlattı. Bu hani bazı tarikat ehlinde vardır. Yani bazı kişilere özel sırlar verdi Resulullah'ın. O sırları onlar silsile yoluyla aktardıkları vesaire. Bu hadis aynı zamanda onların bu iddialarını kökünden çürüten bir rivayettir. Böyle bir şeyin kesinlikle olmadığına dair olan bir rivayettir. Ali Radoğan şöyle cevap veriyor. Hayır. Allah Resulü'süati vesilen bize insanlar anlatmadı. Sadece bize has olarak anlattığı bir mesele yok. Sadece diyor şu kınımda bulunan diyor bir mesele diyor. Kılıcının kınından küçük bir yazı çıkartıyor. Oraya bir not almış. Şöyle dedi ancak şu kılıcımın kınındaki yazılı olan hariç. Sonra kılıcından bir sayfa çıkardı. Sayfada şöyle yazıyordu. Yüce Allah'tan başkası adına hayvan kesme. Allah lanet etsin. Allah'tan başkasına e, hayvan keseni. Arazinin hudut işaretlerini çalana Allah lanet etsin. Ana ve babasına lanet edene Allah lanet etsin. Müslim e, Edahi 35'te. Büyük günahları olmayan ana ve babaya itaat edilir mevzusu. Ebut Dar da Radyalland şöyle anlatmıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dokuz şey bana emretmiştir. Bir, vücudum parça parça kesilse ya da ateşte yansam bile... Allah'a hiçbir şeyi ortak koşma. İki, bilerek farz namazı sakın terk etme. Bilerek onu terk edenden Allah'ın himayesi kalkar. Üç, sakın şarap yani içki içme çünkü o bütün kötülüklerin anahtarıdır. Dört, anana babana saygılı ol. Beş, eğer memleketinden sefere çıkmanı sana emrederlerse onların gönlünü almak için çık. Altı, Başınızdaki Müslüman idarecilerle çekişme. 7- Savaşırken arkadaşların kaçsa ve helak olsa bile sen savaştan sakın kaçma. 8- Malından ailene harca. 9- Ailenin sopanı kaldırma. Yüce Allah'ın emri için onları korkut. İbn-i Mace Fiten 36'da bu şekilde rivayet etmiştir. Abdullah bin Amr anlatıyor. Ana ve babasını ağlarken bırakan hicret etmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e söz veren bir adam geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem az önceki rivayet benzeri. Anana ve babana dön onları ağlattığın gibi onları güldür buyurdu. Ebu Davud 2205'te. Abdullah bin Amr anlatıyor. Yine başka bir hadiste cihat etmek isteyen bir adam Resulullah'a geldi. Resulullah ona şöyle buyurdu. Annem ve baban sam mı? Adam evet dedi. Bunun üzerine Resulullah ve Vesselam o ikisinde cihat et buyurdu. Onlara onlara yani hizmet et. Onların gönlünü yap ve onlara hizmet et. Ana ve babasına yetişip de cennete giremeyen kişi üzerine gelen hadisler. Ebu Hureyre Radyolland'dan Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Rivayet edilmiştir. Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün. Kimin burnu sürtülsün ya Resulullah diye sorduk. Kendi yanında ana ve babası veya sadece birini ihtiyarlık ulaşıp da onlara hizmet etmeyerek cehenneme girmiş olan kimse bunun burnu yerde sürsün diyor üç sefer. Müslüm 1, 9'da, Tirmizi, Davat 110'da. Ana ve babasına iyi davranan kimsenin Allah ömrünü arttırır. Şimdi şey var ya hani böyle özel botokslar bilmem neler bir sürü para veriyorsun. Ee, güzelleşmek için ömür arttırıcı diğer çalışmalar, iyileştirmeler fakat burada e, Allah'ın kitabına ve sünnetine uyarsak hem bu ahiretteki ömrümüzü arttırırız, hayatımızı güzelleştiririz hem de ahiretimizi. Selbin Muaz'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ana ve babasına iyilik eden kimseye müjdeler olsun. Yüce Allah onun ömrünü arttırsın. Amin. Müslüman, müşrik babası için af dilemez. Müslüman bir insan, müşrik olan babası için af dilemez. Burada tabii karıştırmaması gereken mesele var. Bir sonraki adımda gelecek. Onlara bu iyilik yapmamak anlamına gelmez. Belli işte konularda onlara iyilik yapmak gerekiyor, iyi davranmak gerekiyor. Ama e, ayette de Biliyorsunuz bununla ilgili ayet de var ee, şey yapılmaması yani onlar için aff ve mahfret dilenmemesi hususunda. İbn-i Abbas Radyolant aşağıdaki ayeti şöyle açıklamıştır. Ana ve babasından biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Devamlı onlara güzel söz söyle. Onlara acıyarak tevazu kanatlarını ger ve de ki ey Rabbim. Onlar beni küçüklüğümde yetiştirirken merhametli davrandıkları gibi sen de onlara öyle merhamet eyle. İsra 23'ten 24'ü kadar. Bu ayetler, bu ayetleri Tövbe Suresi'nin şu ayeti. müşluk olan ana ve baba için nesh etmiştir. Yani hükmünü kaldırmıştır. Müşriklerin cehennemlik oldukları kendileri için açıklandıktan sonra akraba da olsalar onların af Olmalarını dilemek peygambere de müminlere de yaraşmaz. Tövbe 113. Bu tabi bunun tabi belli olması gerekiyor. Yani kafaya göre de hüküm verip de ya benim anam babam müşrik deyip de kafana göre de sallamamak gerekiyor. Bu konuda e, ilim ehlinden yardımda almak gerekebiliyor. Yani meseleyi ayırda demeyen arkadaşların e, aceleci davranmaması gerekir. Müşrik olan ana ve babaya iyi davranmak. Evet anne baba müşrikse bile ona iyi davranmak gerekiyor. Said bin Ebi Vakkas Radyalland anlatıyor. Benimle ilgili Kur'an-ı Kerim'den dört ayet indi diyor. Yani kendisiyle ilgili bir takım olaylar gelişiyor ve buna binaen de dört tane ayet iniyor. Annem bana sen Muhammed'den ayrılıp eski haline dönünceye kadar ne yer ne de içerim diye yemin etmişti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Eğer anam ve baban hakkında hiçbir bilgin olmayan bir şeyi bana ortak koşmaya seni zorlarlarsa onlara itaat etme. Yani Allah'a ve Resulü'nün isyan noktasında bir mevzu oluşursa ana babaya itaat yoktur. Ama günlük hayatta oğlum şunu yap bunu yap ya da onun bakımı yemesi içmesi giyinmesi götürülmesi getirilmesi günlük işte biliyorsunuz işler. Bu tip konularda tam tersi en iyi şekilde sözü dinlenmesi gerekiyor. Evet onlara itaat etme ama onlarla dünyada iyi geçin. Lokman 15. ayette bu şekilde emredilmiştir. İkincisi diyor. Ganimet mallarından hoşuma giden bir kılıç almıştım. Ganimet mallarından bir kılıç alıyor. Ya Resulullah bunu bana bağışla dedim. Bunun üzerine şu ayet indi. Resulüm savaşta alınan ganimetler hakkında sana soru sorarlar. Enfal 1. ayet indi. Üçüncüsü ben hastalanınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana geldi. Ona dedim ki ya Resulullah. Ben malımı taksim etmek istiyorum. Yarısını bağışlamak üzere vasiyet edeyim mi? Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır dedi. Ben üçte vas yani vasiyet edeyim mi dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sükut edince buna izin verdiğini anladım diyor. Bu olaydan sonra vasiyetle ilgili üçte bir miktarı caiz olmuştur diyor. Tabi burada vasiyet konusunda ayet e, yok. Vasiyet Resulullah'ın hadisiyle sabittir diye burada dipnotu düşüyor. Dördüncü ben içki haram kılınmadan önce ensardan bir cemaatle içki içtim. Onlardan bir adam devenin çene kemiğiyle burnumu vurdu ve burnum kırıldı diyor. Ben de hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gidip burnumu kendisine arz ettim. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şarabı haram kılan ayeti indirdi. Bakara 219 Müslim Fezail 43-44'te. Bu şekilde geçmektedir. Ebu Bekir'in kızı Esma Radyant anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında müşrike olan ve babamın daha önce boşadığı annem hasret ve rağbetle diyor bana geldi. Ben de bu durumu Resulullah ve Vesselam'a arz ettim. Ya Resulullah anam bana geldi. Bana sokulmak ve yaklaşmak görmek istiyor. Anamı sıla ve iltifat edeyim mi dedim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet Anana hürmet göster ve iltifat et dedi. Annesine müşrik, tabi evladının hasretiyle gelmiş. Ee, Resulullah ve Vesselam evet ona iltifat et ve ona en güzel şekilde e, hürmet et diye kendisine tavsiyede bulunmuştur. Buhari Hibe 29'da. İbni Uyeyne dedi ki bu olay üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti göndermiştir. Allah ne din hakkında savaşmayan, ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayanlara iyilik yapmanızı ve onlara adaletle davranmanızı yasaklamaz. Mümtehine 8. ayet nazil olmuştur. Abdullah bin Ömer Radolant anlatıyor. Ömer Radolant mescidin kapısında satılık ipekten bir elbise gördü. Ve şöyle dedi. Ya Resulullah bunu satın al da hem cuma günü hem de başka yerlerden yöneticiler devlet adamları geldiğinde... Bunu giyersin, güzel bir şekilde karşılara çıkarsın dedi. Tabii Ömer iyi bir şey olmasını istiyor bununla. Tabii herhalde ipekle ilgili o zamana kadar bir şey yok ortada haramlıkla ilgili bir şey yok. Bunun, bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve bunu olsa olsa ahiretten nasibi olmayanlar giyerdi. <gülüyor> Daha sonra Resulullah onun gibi ipek elbiseler getiriliyor. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve ipek elbiseler getiriliyor. Ömer radıyallahu bu elbiselerden birini gönderiyor. Tabii Ömer radıyallahu şaşırıyor hemen. Resulullah'tan ipek elbise gönderilmiş ona. E Allah'ın Resulü sen bunun hakkında böyle böyle dedin. Bunun haramlığını söyledin. Ahiretten nasip olmayan gel dedin. Bunu bana niye gönderdin diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bunu ben sana giyesin diye göndermedim. Onu satarsın veya gayrimüslim birine hediye edersin diye verdim diyor. Sonra Ömer olan elbiseyi alıp Mekke'de henüz Müslüman olmayan bir kardeşine gönderdi. Buhari Cuma 7'de. Müslüman ana ve babasına sövmez. Şimdi, değil mi yani çok nadir böyle cinnet hali dışında kimse anasına babasına sövmez. Ama burada tam bir incelik var ondan bahsediyor. Abdullah bin Amr r.a. rivayet edildiğine göre Resulullah s.a.v. şöyle buyurdu. Bir adamın ana ve babasına sövmesi büyük günahlardandır. Asap ya Resulullah bir kimse ana ve babasına nasıl söver dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir adam diğerine söver. Diğeri de ona sövdüğü için bizde var ana avraz sövmek diyoruz. Onun, ana avraz sövüyor adam. Ona söyünce o da geri durmuyor. O da ana avraz sövüyor. Bu sefer ne oluyor? Diyor ki ikisi de diyor, kendi anne ve babalarına sövmüş olurlar. Bakın buraya çok dikkat edelim arkadaşlar. Ee, ağız alışkanlığı bir vesaire olabilir. Bundan sakınmak çok çok önemli. Böylece kendi ana ve babalarına sövmüş olurlar. Sen onun anasına babasına söylüyorsun ama... O da seninki ne söylüyor bu sefer? Ne oldu? Aslında kendi anne babalarına söylediler diyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anh anlatıyor. Bir adamın babasına babasının söylülmesine sebep olması Yüce Allah indinde büyük günahlardandır. Bakın biz büyük günahları hep farklı yerlerde farklı şeylerde arıyoruz. Ama böyle burnumuzun dibinde enteresan büyük hazineler, enteresan büyük günahlar var. Ana ve babayı incitmenin cezası. Ebu Bekir Radyant'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İşleyene daha dünyada cezası çarçabuk gelmeye en layık günah zulüm ve akrabalık bağlarını koparmaktır. Bu cezanın dünyada verilmesi ahiretteki cezaya kefaret değildir. Ebu Davut Edep 51'de. Bağ'i her çeşit zulüm haksızlık anlamına geldiği gibi Müslüman idareciye karşı çıkmak anlamına da Gelir. İmran bin Hüseyin radıyallandıdan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zina, şarap yani içkiler, içmek ve hırsızlık hakkında ne dersiniz? Biz Allah ve Resulü en doğrusunu bilir dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlar çok iran şeylerdir ve o günahlarda cezalar vardır. Haberdar olun. Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi? Allah'a şirk koşmak, ana ve babaya asi olmak. Bu esnada yaslanmış durumdaydı. Hemen doğruldu ve şöyle buyurdu. Yalan söylemekte. Az önceki rivayetlik gibi tekrar ediyor. Yalan söyle, yalan söz diye tekrar ediyor. Ana ve babayı ağlatmak. Abdullah bin Ömer Radyalland anlatıyor. Anne ve anne ve babayı ağlatmak isyandan ve büyük günahlardandır. Ana ve babanın duası. Ebu Hurer radıyallahudan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın kabul ettiği üç dua vardır. Onların kabul olunacağında hiç şüphe yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası ve anne babanın çocuklar için yaptığı dualardır buyuruyor Ebu Davud Salat 364 numaralı rivayette. Evet çok bildiğimiz Beşik'te konuşan çocuk kıssası da burada ele alınıyor. Ee, Ebu Kureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. İnsanlardan Beşik'te sadece Meryem oğlu İsa ile Cüre için arkadaşı çocuk konuşmuştur. Cüre için arkadaşı diyor ona. Ee, halbuki çocuk daha çok ufak. Ama Cüreyş'te konuştuğu için allah Alem kıssa da bu şekilde geçiyor. Çünkü çok değil mi enteresan bir şey, Beşik'teki bir çocuk konuşması. Asap tarafından Cüreyş'in arkadaşı kimdir diye soruldu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Cüreyş kendisine ibadete vermiş, abid bir kul idi. Mabedinde çekilmiş orada ibadetle meşguldü. Cüreyş'in mabedinin alt kısmında bulunan bir sığır çobanı vardı. Mabedin yakınlarında bir yerde bir sığır çobanı var. Köy halkından ahlaksız bir kadın devamlı çobana gidip geliyordu. Cüreç namaz kılarken bir gün annesi seslendi. Cüreç düşündü dedi ki namazım mı annem mi? Yani namaza mı devam edeyim? Anneme cevap vermek için namazımı bırakıp gideyim. Ama namaza devam edeyim dedi. Annesi bir daha seslendi. Bir daha namaz mı annem mi? Namaza devam etti. Bir daha üçüncüde dördüncüde annesi bu sefer kızıyor. Diyor ki. Kötü kadınların yüzünü görmedikçe diyor ölmeyesin diyor Cüreççe. Cüreç abid bir kul. Akabinde ey Cüreç kötü kadınlar yüzünü görmedikçe Allah senin canını almasın. Sonra annesi dönüp gitti. Daha sonra çobanla münasebette bulunan ahlaksız kadın doğurdu ve çocukla krala getirildi. Kral bu çocuk kimindir dedi. Kadın dedi ki Cüreç'in Cüreç'in çocuğu bu. Oradaki adama iftira ediyor. Cüreç'in çocuğu diyor. Hemen kral adamlarına haber veriyor. Diyor ki gidin Cüreyç'in o diyor mabedini yıkın. Baltalarla yıkıp döküyorlar. E, Cüreyç'i de alın getirin diyor bir sorgulayalım. Ama bütün ahaliyi de topluyorlar oraya. Sonra Cüreyç getiriliyor. Cüreçe bu çocuk kimindir diye sordu. Kadına. Diyor ki bu şey yani o kötü kadın diyor ki evet bu Cüre için çocuğudur diyor. Ondan sonra kral mabedin sahibinden mi? Kadın evet dedi. Bunun üzerine kral derhal mabedini yıkın deyip getirdi. Getirdi ve akabinde cüreçe dedi. Bu çocuk kimden dedi? Bilmiyorum kimden? Dedi. dedi ki sonra ahaliye dedi ki bu çocuk nerede bahsedilen doğmuş çocuk nerede? Dediler ki hemen ahalideki oradaki insanlar diyorlar ki ya bak bu şuradaki kadının bucağındaki çocuk. Ondan sonra gitti Cüreş çocuğa yani o beşikte kundaktaki çocuğa çocuk senin baban kim dedi. O çocuk da diyor ki benim babam falancılardaki o sığır çobanıdır dedi. Tabi herkes şaşkınlıkla bakıyor. Tabi herkes tabi şaşkınlığı gizleyemiyor ama tabi bu sırada cüreyş gülümsüyor. Şimdi insanlar bakıyor bir yandan yani durum tehlikeli bir boyutta bir yandan da Cüreş böyle arada bir gülümsemiş. Yani nedenini merak ediyorlar. Sonra tabi gerçek ortaya çıkınca da kral diyor ki hemen diyor cüre için diyor şeyini diyor mabedini tekrar inşa edin. Altından inşa edin. Yok olmaz diyor istemem diyor. Gümüşten yapalım yok olmaz. Eskisi gibi kerpiçten inşa edin diyor. Olay ortaya çıkıyor. Sonra diyor ki peki cüreç diyor az önce güldün niye gülümsedin diyor. Diyor ki bu olayın başıma gelmesinin sebebi annemin bu bedduası diyor. O beddua aklıma geldi o yüzden gülümsedim diyor ve olayın gerçek iç yüzünü oradakilere anlatıyor. Yani Annenin bedduası Allah korusun insanın başına böyle şey oluyor. Başka bir rivayette de yani on annesi beddua ederken kötü kadının yüzünü görmek değil, onun zina ailesinde dese Allah korusun o ailenin zinaya düşebileceğini söylüyor. Evet. Hristiyan olan anaya İslam'ı tebliğ etmek üzerine. Ebu Kureyre'de olan anlatıyor. İnsanlardan Yahudi olsun, Hristiyan olsun beni duyan herkes elbette beni sevmiştir. Ben annemin Müslüman olmasını istiyordum. O istemiyordu. Ben anneme Müslüman ol dedim. O kabul etmedi. Ben de Resulullah ve selamı gittim. Ya Resulullah, annem için Allah'a dua et dedim. Resulullah ve Vesselam dua etti. Bunun üzerine anneme döndüm. Ama annem kapıyı kapatmıştı diyor, kitlemişti. Başka rivayette işte gusletti. Sonra bir bakıyor ki annesi Müslüman olmuş. Hemen Resulullah ve Vesselam tekrar geri dönüyor. Ebu Kureyre... Resulullah'a dönüp Aleyhisselatü Vesselam'a durumu anlatıyor. Ya Resulullah annem ve benim için Allah'a dua et diyor. Tekrar dua et Çünkü az önce istedi. Bir gitti. Hemen annesi Müslüm olmuş. Büyük bir mutluluk. Ve bu şeyden istifade etmek istiyor Ebu Hureyre. Tekrar dua etmesini istiyor Resulullah'tan. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım kulun Ebu Hureyre'yi ve annesini sen insanlara sevdir buyurdu. Müslim. Fezalü sahabe 44'te. Ölümünden sonra burada şunu söylerim, biliyorsunuz Ebu Hureyre'ye böyle çok açık düşmanlık er, özellikle Ebu Hureyre'ye düşmanlık eden bir takım insanlar var onların halini düşünün. Evet bu rivayetten sonra onların durumunu onların İslamla olan ilişkilerini bir düşünelim. Ölümlerinden sonra ana ve babaya iyilik etmek. Ana ve baba ölmüş buna iyilik yapılabilir mi? Ebu Useyd Rada'nın anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundaydık. Bir adam geldi ve şöyle dedi. Ya Resulullah anam ve babam öldükten sonra onları yapabileceğim bir iyilik kaldı mı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki. Evet dört haslet kaldı. Bir onlara dua etmek ve onlar için af dilemek. İki yemin vasiyet ve borç gibi sözlerini yerine getirmek. Bir konuda yemin etmiş olabilir bir vasiyeti olabilir bir sözü olabilir birine. Bunu diyor yerine getir. Bununla ilgili olarak da hatta başka bir rivayette şey vardır. Annesinin hacca niyeti var. Fakat annesi vefat ediyor. Sonra sahabe Resulullah gidip annemin hacca niyeti vardı. Fakat yapamadı. Ben onun yerine yapabilir miyim? Evet git yap diyor. Evet. Üç. Onların arkadaşlarına ikram etmek. Anne ve babanın arkadaşlarına ikramda bulunmak. iyi davranmak. Kendi soyundan olan yakınlarına iyilik yapmak. Dördüncü olarak da bunu zikrediyor. Ebu Kureyre Radyalland anlatıyor. İnsan öldükten sonra derecesi yükseltilir. Bunun üzerine ölü der ki Ya Rab bu derecen niye yükseltildi? Yani adam ölmüş ama derecesi öldükten sonra bile yükseltiliyor. Ona şöyle cevap verilir. Allah'tan senin için çocuğun af diledi. Allah'tan senin için çocuğun af diledi. O yüzden geride Hayırlı evlatlar, hayırlı yetiştirilmiş insanlar yani af dileyecek, Allah için bağışlanma dileyecek insanlar bırakmanın önemi burada açık bir şekilde ortada. İnsanlar birbirleriyle çocuklarına dünyanın en iyi üniversitelerinde artık Türkiye yetmiyor. Dünyanın en iyi üniversitelerinde okuturabilmek için kıyasıya yarışıyorlar. Çocuklarına dershaneler, harcanan paralar, özel okullar. Tabi imkanı olan için güzel bir çocuğu yetiştirmek çok güzel fakat tek kanatla kuş uçmaz. Değil mi? İki olması lazım. İnsanlar hep tek kanatla eşi götürmeye çalışıyorlar. Bu dünya için alabildiğine çalışmalar. Fakat ahiret için olan çalışmalar yok. E çocuk sen öldükten sonra e, yani hiçbir şey sana yani çocuk kendisi için istiğfar etmeyi bilmiyor ki senin için nasıl istiğfar edecek. Çocuklara iyi bir İslami ilmi vermek çok çok önemli. Biz gece Ebu Hureyre'nin yanında oturuyorduk. Ebu Hureyre Radon dedi ki Allah'ım sen Ebu Hureyri'yi anasını ve onlar için Allah'tan af dileyenleri affet. İbn-i dedi ki Ebu Hureyri'nin duasının içine biz de girelim diye ona ve anasına Yüce Allah'tan af diliyoruz. Amin. Evet çok önemli bu. Ebu Hureyri rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir insan vefat ettiği zaman ameli kesilir. Ancak üç amel müstesna. Öldükten sonra arkadan devam eden Birlik bir rivayet. Bir, sadaka-i cariye. İki, kendisi için, kendisiyle faydalanan ilim, kendisine dua edecek salih bir evlat. Müslüm vasiyet 25'te rivayet etmiştir. i̇bn e, İbn Abbas Radyalland anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelip dedi ki, Ya Resulullah, annem vefat etti ve herhangi bir vasiyette bulunmadı. Onun için sadaka vermem ona fayda verir mi? Allah Resulü'nün sallallahu vesam ve Evet buyurur yani sadaka verebilirsin. Ebu bu Davut 2566'da babanın dostuna iyilik etmek Abdullah bin Dinar anlatıyor Abdullah bin Ömer radyoallan bir yolculuk esnasında bir bedevi bedeviye uğradı. Bir bedevinin bu bedevi babasını Ömer radyoallanın dostuymuş. Bedevi İbn Öbere hitaben sen falan oğlu değil misin diyor İbn Ömere. Yani Ömer'in oğlu değil misin sen diyor. İbn Ömer e, evet dedi. İbn Ömer yanında bulunan bir merkep daha varmış. Diyor ki bunu ona hediye edin verin. Ona verildi. O bin, merkebe bindirildi diyor. E, daha sonra sarığını çıkardı ona hediye etti diyor şeye bu babasının arkadaşına. Sonra yanındakiler diyor ya, ya iki dirhem hem yet yetmez gibi ne eşya verdin, sarığını verdin ne varsa verdin yani. Ondan sonra bunun üzerine İbn Ömer dedi ki. Resulullah ve Vesselam şöyle buyurdu. Babanın dostunu koru. Onunla alakayı kesme. Aksik takdirde Allah senin nurunu söndürür. Önemine bu. Değil mi? Çok enteresan. Müslim 1.11'de. İbn-i Ömer Radya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu rivayet edilmiştir. Bir adamın babasının dostlarına iyilik yapması muhakkak iyiliklerin en iyisidir. Müslim 1.12'de. Evet devamında anne baba hemen akabinde sıla Rahim mevzusu. Saat bin Ubade babasından anlattan şöyle anlatıyor. Medine mescidinde halife Osman'ın oğlu Amr ile oturuyorduk. Bu esnada Abdullah bin Selam bize uğradı. Kardeşinin oğluna dayanarak meclisimizden çıktı sonra geri döndü. Amr'ı kastederek sözünü iki veya üç defa tekrar edip dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hak ile gönderen Allah'a yemin ederim ki yüce Allah'ın kitabı Tevrat'ta şu elbette vardır. Babanla dostluğu bulunan kimseden ilgini kesme. Aksi takdirde bununla nurun söner. Sevgi büyüklerden intikal eder konusu. Ebu Bekir bin Hazm bir sabiden Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Sevgi ile ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifi sana yeter. Sevgi büyüklerden intikal eder. Evet o yüzden büyüklere burada bu noktada önemli işler düşüyor. Müslüman babasını adıyla çağırmaz. Yani işte Ahmet'se Ahmet falan gibi böyle çağırmaması gerekiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhu dedi ki erkek iki erkek Ebu Hureyre radyo olan iki erkek gördü. Birine bu senin neyindir diye sordu. Adam babamdır diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Hureyre şöyle dedi. Sakın onun adıyla çağırma. Onun önünde yürüme. Ve ondan önce oturma. Evet. Kişi babasını künyesiyle çağırabilir. Sehir bin Havşep anlatıyor. Biz Ömer Ömer'in oğlu... Abdullah ile beraber çıkmıştık. Abdullah'ın oğlu Salim babasına künyesiyle şöyle hitap ederdi. Namaz ey abu Abdurrahman. Yani namaza çağırırken ey abu Abdurrahman diyor babasına künyesiyle hitap ediyor. Abdullah bin Dinar anlatıyor. Ömer'in e, radiyallahu anh oğlu Abdullah babasına künyesiyle şöyle hitap etmiştir. Lakin Ebu Hafs Ömer şöyle hüküm vermiştir. Yani burada da Ebu Hafs diye e, künyeliyor bizim tabi toplumda bu güncel hayatta çok kullanılan bir şey değil ee, ama yine de bilgisi önemli tabi. Akrabayı ilik etmek vaciptir. Kuleb bin Menfa dedesi Kuleb el Hanefi radiallhatan şöyle rivayet ediyor: dedem ya, ya Rasulullah kime ilik yapayım diye sordu Resulullah es-Satî ve şu cevap verdi: anana, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine, bunu takip eden Azatlığına ve yakınlarına iyilik etmek haktır, vaciptir. Ebu Hureyre Radyallahu anh şöyle anlatıyor. Resul, e, Resulüm önce en yakın akrabalarını uyar. Şu ara 214 ayeti indiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkıp şöyle seslendi. Ey Kab bin Leyfoğulları kendinizi ateşten kurtarın. Ey Abdümenafoğulları kendinizi ateşten kurtarın. Ey Haşim oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Abdülmuttalip oğulları, kendinizi ateşten kurtarın. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, kendini ateşten kurtar. Zira ben senin için Allah tarafından gelecek felaketi önlemeye muktedir olamam. Ancak sizin bana akrabalarınız vardır. Ben de ona riayet ederim. Yani bu nasihatını akrabalık hakkına riayeten yaptığını belirtiyor. Bu hariç ve vesaire 11'de. Akrabaya iyilik etmek. Ebu, e, Ebu Eyyub El Ensayr Raduant anlatıyor. Resulullah ve Vesselam bir yolculuktayken önüne bir bedevi çıkarak dedi ki Ya Resulullah beni cennete yaklaştıracak ve cehennemden uzaklaştıracak şeyi bana haber ver. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah'a ibadet eder ona hiçbir şeye ortak koşmazsın. Namazı dosdoğru kılarsın zekatı verirsin akrabana iyilik yaparsın. Buhari Eyyub. Zekat bir de rivayet edilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yüce Allah bütün mahlukatı yarattı. Yaratma işi bitince rahim yani akrabalık münasebetleri ayağa kalktı. Yüce Allah Celle Celaluhu ona ne istiyorsun diye sordu. Rahim ya Rab bu duruşum sılayı rahmi kesmekten sana sığınanın duruşudur dedi. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurdu. Sen razı olur musun? Senin hakkına saygı gösterinin ben de mükafatını vereyim. Senin hakkını tanımayanı da cezalandırayım. Rahim evet razıyım ya Rabbi dedi. Bunun üzerine Yüce Allah şöyle buyurdu. İşte bu senin hakkındır. Daha sonra Ebu Hureyre Radyalat'tan şöyle dendi. İsterseniz şu ayeti okuyunuz. Siz iş başına geçmiş olsaydınız, yeryüzünde fesat çıkacak ve akrabalık bağlarını kesecektiniz, öyle mi? Muhammed 22, Buhari Tefsir 47, Müslüm 1, 16'da geçmektedir. İbn-i Abbas Radalant aşağıdaki ayetleri şöyle açıklamıştır. Akrabaya, yoksula ve yolcuya haklarını ver. Elindeki malını saçıp savurma. İsra 26 i̇bn Abbas Radyalan der ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hukukun en gereklisiyle emrine başlamıştır. Müslümanın yanında maddi bir şey olduğu zaman onu en faziletli amele sevk eder. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Akrabaya yoksula ve yolcuya hakkını ver. Müslümanın yanında maddi bir şey bulunmadığı zaman onlara nasıl söz söyleyeceğini ona öğreterek buyurdu ki eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rızkı beklerken onlara yüz çevirecek olursan o zaman onlara tatlı bir söz söyle. İsra 28. Ona güzel vaatte bulunur. Olacağını ümit ederim inşallah olur şeklinde sözler söylenir. Eli boyuna bağlanmış gibi cimri olma. Onu büsbütün açarak israfta etme. Sonra kınanır, pişmanlık içinde kala kalırsın. İsra 29. Bu ayeti Açıklarken İbn Abbas Radyoallan şöyle dedi: Elini büst bütün açma zira bundan sonra sana gelip sende maddi bir şey bulamayan kimse seni kınar. İsrayilin dokuzdaki tefsir. Maddi bir şey verdiğin kimse de sonra seni düzer. Akrabayı ilik yapmanın fazileti. Ebu Hureir Radyoallan anlatıyor: Bir sahabi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e gelip şöyle dedi: Ya Rasulullah benim akrabam var. Ben onları ziyaret ediyorum. Onlar benimle münasebeti kesiyorlar. Ben onlara iyilik ediyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Onlar bana cahili, cahilce davranıyorlar. Ben onlara hoşgörülü davranıyorum. Yani ne yapsa tersini yapıyorlar yakında akrabaları. Bunun üzerine Resulullah ve Selam eğer mesele diyor söylediğin gibiyse onlara kızgın kül serpiyorsun. Onlar senin iyiliğinden rahatsız oluyorlar. Bu şekilde devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın yardımı seninle beraber olacaktır diyor. Müslim 1.22'de. Abdurrahman bin Af radıyalland'dan Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle rivayet edilmiştir. Gücü Allah buyurdu ki ben Rahman olan Allah'ın Rahimi yani akrabalığı ben yarattım. Onu ismimden meydana getirdim. Kim akrabasına iyilik ederse ben de ona iyilik ederim. Kim de akrabalık bağlarını keserse ben de ondan rahmetimi keserim. Ebu Doğuz Zekat 45'te. Abdullah bin Amr radıyallahu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmağını bize çevirerek buyurdu ki Rahim yani akrabalık rahman olan Allah'tan insanlara verilmiş bir bağdır. Kim ona iyilik ederse Allah da ona iyilik eder. Kim ondan bağını keserse Allah da ondan rahmetini keser. Rahimin kıyamet günü çok veciz ve akıcı bir dili vardır buyurdu. Tirmizi 1.16'da. Ayşe olan Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu, rivayet etmiştir. Rahim Allah'ın rahmetinden bir daldır. Kim ona iyilik ederse Allah da ona iyilik eder. Kim ondan bağını keserse Allah da ondan rahmetini keser. Müslim 1.17'de. Akrabayı ziyaret etmek ömrü uzatır. Enes bin Malik Radyoland'dan Efendimiz'in şöyle buyurdu, rivayet edilmiştir. Rızkınızın genişlemesini ve ömrünüzün uzamasını isteyen kimse akrabasına iyilik etsin. Buhari edip 12 Müslüm 1-20. Ebu Hureyre Radyoland Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle rivayet etti. Rızkınızın genişlemesini ve ömrünün uzun olmasına sevinen kimse... Akrabalarına iyilik etsin. Akrabasına iyilik yapanı Allah sevindirir. Ömer'in oğlu, Radıyallahu anhu oğlu Abdullah Radıyallahu şöyle diyor. Kim Rabbinden korkar ve akrabasına iyilik ederse eceli geciktirilir, malı bereketlenir ve ailesi onu sever. Bir başka yoldan İbni Ömer şöyle dediği nakledilmiştir. Kim Rabbinden korkarsa ve akrabasına iyilik ederse, eceli geciktirilir, malı bereketlenir ve ailesi de onu sever. Bir sonraki var. Derecesine göre yakınlara iyilik yapmak. Şimdi burada mesela anne baba ve akrabalar ön planda. Evet olması gereken bu. Ya işte başka bir arkadaşlar ona yardım etmeyeyim ya da başka bir yolda kalmış vesaire. Bunlara da Tabi yardım etmek gerekiyor ama burada hani öncelik sırası anlaşılması için bu özellikle vurgulanıyor. Öncelik bunlar da sevap bakımından daha hayırlı. Ama sadece ben anneme babama yardım edeceğim deyip de diğer insanlara yardımı keseyim. Buna da bu olmamalı. Buna da dikkat edilmeli. Miktan bin Madi Kerib Radevant'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüce Allah annelerinizin haklarına riayet etmenizi size emrediyor. Sonra annelerinizin haklarına riayet etmenizi size emrediyor. Sonra babalarınızın haklarını ziyaret etmenizi size emrediyor. Sonra akrabalarınızın haklarını e, e, yakınlık derecesine göre ziyaret etmenizi emrediyor. İbn-i Mace bir 1'de. Osman Radyalan'ın kölesi Ebu Eyyub Süleyman şöyle anlatıyor. Ebu Hureyra'dan bir perşembe günü akşamı yani cuma gecesi bize geldi ve şöyle dedi. Akrabalık bağlarını koparan herkesin yanımızdan kalkması hususunda ısrar ediyorum dedi. Yani cemaatte oturup da akabalık bağlarına riyatsizlik edip akrabahalık bağını koparmış kişi kim varsa ısrar ediyorum kalsın gitsin dedi. Üç defa böyle. söyledi halde kimse kalkmadı. iki sene önce halasını terk etmiş bir genç halasına varıp yanına geldi. Halası ona yeğenim hayırdır seni getiren şey nedir dedi. Yani gelmiyor gitmiyor. Ya diyor böyle böyle başımızdan bir olay geçti. Ebu Hureyre böyle böyle dedi. Sor bakalım diyor neden böyle demiş. Çünkü bir e, gerekçe açıklamadan e, Ebu Hureyre bunu söylüyor. Git sor bakayım neden demiş diyor. Ebu Hureyre radıyalandı ben Resulullah'tan şöyle işittim. İnsanoğlunun amelleri her perşembe akşamı yani cuma gecesi Allah'a arz edilir. Akrabalık bağlarını koparmış kimsenin ameli kabul edilmez. Ahmet bin Hanbel 7627'de civaat etmiştir. Ömer Radıyallahu onun oğlu Abdullah Radıyallahu anh diyor ki mükafatını sadece Allah'tan umarak kişinin kendine ve ailesine yaptığı harcamaya Allah elbette mükafat verir. Karşın Allah'tan bekleyerek kendine, ailene harcama yapıyorsun ve Allah yine mükafat veriyor. Önce bakmakla yükümlü olduğun kimseden başla. Eğer mal fazla ise derecesine göre yakınlarına ver. Eğer daha fazla ise istediğine hediye etti. Burada İmam Buhari ele almamış onu ama kısaca şöyle üzerinden hızlıca geçerek nakledelim. Mağaraya sıkışan üç adamın hikayesi anlatılır Buhari'deki geçen bir rivayetti, Bilindik bir rivayet değil mi? Yani üç kişi mağaraya sıkışıyor, mağaranın içindeyken aniden bir kaya heylanla düşüyor, mağaranın ağzını kapatıyor. Öyle bir kayık öyle büyük ki yani öyle aç çıkar falan imkan yok. orada kaldık diyorlar ki biz burada Vallahi Allah'tan başkası çıkartamaz burada kala kaldık ne yapalım ne edelim diye düşünürken diyorlar ki ya işlediğimiz Allah'a hask olarak işlediğimiz salih amelleri Allah'a arz ederek Allah'a dua edelim belki Allah bizi buradan umarız ki Allah bizi buradan kurtarır işte birincisi bir dua ediyor ikincisi bir dua ediyor sonra diyor ki annesine babasına elik eden kimse ey Allah'ım ben yalnızca senin rızanı gözeterek diyor anneme babama şöyle şöyle iyilik yaptım. İşte e, akşam diyor hayvanları sağırdım. Sütünü diyor anneme babama içirmeden gidip aileme, çoluk çocuğuma, eşime götürmezdim. Yine bir gün diyor annem babama diyor sütlerini götüreceğim. Yaşlılardı, kalmışlardı Onları içiremediğim için diyor kapıların önünde oturdum. Onlar uyuan, uyanana kadar, sabaha kadar kapının önünde oturdum. Onlar uyandı. Sütlerini içirdim, onlara ikramda bulundum, güzel söz söyledim ve onların yanına, ailemin yanına tekrar geri döndüm diye duasında bunu zikrediyor. Ve zikrettiğinde her arkadaşı bir, bir yani amelin zikrettiğinde kapı hafif hafif açılıyor. Üçüncüsünde kapı tamamen açılıyor. Bunlardan bir tanesi de annesine, babasına iyiliği yalnızca Allah rızası için yapan bu insanın durumu. Yani... Burada alınmadığı için ekstradan onu zikretmek istedim. Çünkü ben çok önemli bir konu. O, o hadiste bu detaylı olarak anlatılıyor zaten. Allah bizi de böyle kullarından yapsın. Bize de bu tip hayırlı amelleri Allah bize sevdirsin. fıtratımızda daha da güçlendirsin. Akrabalık bağlarını koparan bir topluma rahmet inmez. Akrabalık bağlarını koparan bir topluma. Abdullah bin Ebi Effa'dan rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Aralarında akrabalık bağlığını koparan kimse bulunan bir topluma Allah rahmet, rahmeti inmez. Akrabalık bağlığını koparanın günahı. Cüreç bin Mutim Radolant Rasullu Aşşatı ve sana şöyle buyurdu: rivayet etmiştir. Akrabalık bağını koparan cennete giremez. Buhari, edep 11 Müslim 1 18'de. Evet biz. Yani bunları gözden kaçırmamız lazım. Tabii bunun gibi çok konu var ama bu o çok meseleden belki bir tanesi ama bir bir meseleleri hayatımıza aksettirmemiz gerekiyor, geçirmemiz gerekiyor inşallah. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah Sallallahu Aleyhi Sellem şöyle buyurdu. Rahman olan Allah'tan insanlara verilmiş bir bağ olan akrabalık şöyle der. Ya Rab zulme uğradım. Ya Rab koparıldım. Ya Rab bana şöyle şöyle yapıldı. Yüce Allah ona şöyle cevap verir. Seni koparanı terk etmemi ve sana iyilik yapana da iyilik yapmamı istemez misin? Evet değil mi? Çok acayip. hari edep 13'te bu şekilde zikredilmiştir. Evet az bir kısım kaldı arkadaşlar toparlıyoruz hemen. Çünkü vaktimiz doldu. Son bir iki hadis var onları zikredelim bitirelim inşallah. Saat bin Seman anlatıyor. Alçakların ve çocukların yönetici olmasından Ebu Hureyre'nin Allah'a sığındığını duydum. Sa'd bin Sema'ya yine dedi ki İbni Hasen'e Hasen e Ebu Hureyre'den şöyle e, şöyle sorduğunu bana anlattı. Alçakların ve çocukların yönetici olmasının alameti nedir? Buna Ebu Hureyre şu cevabı verdi. Akrabalık bağlarının kesilmesi, azgın kimseye itaat edilmesi, İslam'ı tevbi eden alime isyan edilmesi. Bir başka e, rivayet, akrabalık bağlarını koparmanın dünyadaki cezası. Ebu Bekir Radyalat'tan rivayet edildiğine göre, işleyene daha dünyada cezası çubuk gelmeye en layık günah, zulüm ve akrabalık bağlarını koparmaktır. Bu cezanın dünyada verilmesi ahiretteki cezası, cezasına da kefaret değildir. Ebu Dağut, Edep 43'te. Esas sıla karşılıksız iyiliktir. Sıla yapılan sılaya karşılık vermek değildir. Esas sıla akrabalık bağlarını koparmadan koparan kimseye yapılan ziyaret ve iyiliktir. Buhari edep 15'te. Akrabaya iyilik etmek cennete koyar. Berabin Azibra doland anlatıyor. Bir bedevi Resul-ü ve Vesselam'a, "Ya Resulallah beni Cennete sokacak bir amel bana öğret dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle cevap verdi. Soruyu kısa tuttun ama meseleyi çok genişlettin. Sen köleyi azat et ve rakabeyi feket. Bedevi dedi ki bunların her ikisi de aynı değil mi dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır. Köleyi azat etmek kendi köleni azat etmektir. Rakabeyi fek etmek ise başkasından satın alıp köleyi azat etmendir. Ayrıca sağılır bir koyunu muhtaç olana bağışlamak ve yakınlara iyilik yapmak şayet bunlara gücün yetmezse iyiliği emret kötülüğü menet. Eğer buna da gücün yetmezse hayırlı söz dışında sakın konuşma. Evet burada bitirelim. Sübhaneke Allahumma ve bihamdike eşhedü en la ilaha ve estağfiruke vetubike. Dediğiniz için hepinizden Allah razı olsun.